Hadisin anlattığı, ihlas kelimesi, kulun bütün davranışları ve sözlerinde sadece Allah'ın rızasını gözetmesi, demektir. İyi İslami literatürde ihlas daha geniş olarak şirk ve riyadan, batıl inançlardan, kötü duygulardan, çıkar hesaplarından ve genel manada gösteriş arzusundan kalbi temizlemeyi, her türlü hayırlı faaliyete iyi niyetle yönelmeyi ve her durumda yalnızca Allah'ın rızasını gözetmeyi ifade eder. Horasa'nın ilk büyük Sofi'lerinden Fudayl B., İyaz, insanların hatırı için ameli terk etmek riya, onları memnun etmek için amel etmek şirk, bu iki durumdan kurtulmak ihlastır, dediği nakledilmektedir. İbadet, Allah'ın yoktan var ettiğini, her türlü nimetiyle nimetlendirdiğini bilerek, bu nimetlere karşı bir teşekkür içinde olmak, nimete şükretmek ve Yaradan'a saygı ve hürmeti arz etmek demektir. Bu saygıyı bir takım ibadet şekilleriyle mesela, namazla, oruçla yerine getiriyoruz. İşte bunları yaparken dikkate alınacak en önemli husus, yapılan bu amellerin çokluğu değil, içeriği ve niteliğidir. Yani hakikaten yüce Rabbinin ibadet edilmeye layık yegane mabut olduğunun bilincinde olmaktır. Bu şuur içinde yapılan amel, az da olsa, bir anlam ifade edecek, bir değer kazanacaktır. Bu da ancak ihlas ve samimiyetle olur. Kur'an'da şeytanın ihlaslı kişilere zarar veremeyeceğini itiraf ettiği zikredilmektedir. Rabbim, beni saptırdığın için ent olsun ki yeryüzünde fenalıkları onlara güzel göstereceğim, halis kıldığın kulların bir yana, onların hepsini saptıracağım dedi. İblis, senin kuvvetine ent olsun ki, onlardan, sana içten bağlı olan kulların bir yana, hepsini azdıracağım dedi. Bu sebeple Kur'an'da ihlas peygamberlerin başlıca niteliklerinden sayılmıştır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in 112. suresine dinin temel ilkesi olan tevhidi en halis, en güzel şekilde dile getirdiği için ihlas adı verilmiştir. Verilen mesaj, amelde asl olan, nicelik değil niteliktir.